Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatu. Aile eğitim çalışması dolayısıyla İngiltere'nin ortalarında bulunan Leicester şehrinde bir İslam vakfının binalarında çalışmalar yapıyoruz. Bu meseleyle çok değerli arkadaşların arasındayım. Efendim, birkaç gün devam edecek, edecek çalışmalarımız. Konuşmamı İngiltere'den yapıyorum. Efendim burada iki gündür yağışlar başladı. ve Bugün öğle namazını kılarken camide bu sıvı gazla çalışan efendim sobalar yanıyordu. Dikkatini çekti yani artık mevsim sonbahara dönüyor. Ağustos'un yarısı yaz yarısı kış derler. de yağmurlu bir havada, bulutlu bir havada İngiltere'de çalışmalara başladık. Kardeşlerimiz çok iyiler. Hepsinin hepinize selamları var. Birinci hadisi şerifim Abdullah İbn Mesud ahten bugünkü sohbetimdeki ilk hadisi i şerif sevgili e, dinleyiciler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek sözlerini okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lev ke ile bir ehl-i nar innekum maktisune finnari adede hasatin fil dünya ve tarihihu ve elbette ki de ahl-i cennetin ki lehumu'l ebed. kal el Daha önceki sohbetlerimde çeşitli vesileler vesilelerle temas ettiğim bir mühim önemli e, dikkat etmemiz gereken gerçeği efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ifade buyuruyor. Diyor ki hadisi şerifte eee cehennemlik olmuş, cehenneme girmiş kafirlere, imansızlara, cehennemin ahalisine. Eğer siz bu cehennemde dünyadaki çakıl taşlarının sayısız kadar sene kalıp ondan sonra çıkacaksınız. O kadar yanacaksınız. Denilse idi leferih Bundan memnun olur, sevinirlerdi. Yani o kadar uzun yanacağız ama yani dünyadaki çakıl taşlarının sayısı kadar sene cehennemde kalacağız ama sonunda kurtulacağız diye sevinirlerdi. E, cennet ehline de, yani cennete girmiş mümin kullara da e, denilseydi ki, siz e, bu cennette e, dünyadaki Efendim taşlar adedince çakıl taşları iri ufaklı taşlar adedince cennette kalacaksınız ondan sonra artık tamam bu kadar ikram tamam diye efendim bitecek denilseydi le hazinu üzülürlerdi yani ay eyvah demek ki bu nimetler bir zaman gelip bitecek diye mahzun olurlardı halbuki dünyada ne kadar çok çakıl taşı var sayılamayacak kadar efendim milyonlarla milyarlarla. E, ifade edilecek kadar uzun seneler kalacaklar ama sonunda oradan çıkarılacaklarını söylerse mahsul olurlardı. Lakin ju ile lahumul ebed fakat her iki taraf içinde ebedi olarak orada kalmak efendim e, durumu olacak. Yani cehenneme düşmüş olan kafirler cehennemden ebediyen çıkmayacaklar. Ebediyen yanacaklar. Cennete girmiş olan müminler de cennette ebediyen kalacaklar hâli fiha ebeda diye ifade edildiği şekilde ayetlerde bahtiyar olacaklar. Ebediyen efendim, saadetleri devam edecek. Onun için yani sonsuz, sonu olmayan şekilde cehennemde azap, cennette nimet ve bahtiyarlık, saadet olacak. Onun için hayatımızı bu büyük gerçeğe uygun olarak düzenlemeliyiz. Yani bu dünya hayatı Efendim e, ortalama 80 yıl sürse e, insanın ömrü ne kadardır? 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl. Ondan sonra ihtiyar diyor. 100'ü i̇şte geçene takdirle bakıyoruz, hayretle bakıyoruz. 100'e 120 olursa efendim her yerde adı geçiyor. E, zor oluyor o kadar yaşlara ulaşmak. Sonunda bitiyor. Şimdi bu dünya hayatı bir imtihan hayatı. Yani burada insanlar serbest bırakılmışlar. İmtihanda öğrencinin e, Kağıdına bir şeyi yazmakta serbest olduğu gibi imtihan. Serbest bırakılmışlar. Şeytan da faaliyette bulunuyor. Efendim, kafirlerle konuşuyorlar. Şeytan insanı sattırmaya çalışıyor. Kafirler küfrü allandırıp, ballandırıp efendim, kabul ettirmeye uğraşıyor. Kendi yalan, yanlış, batıl, kötü inançlarını Allah'ın sevmediği Allah'ın razı olmadığı inançları kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ayranım ekşi diyen yok. Herkes benim yolum doğru. Efendim benim işim efendim uygun diye kendini beğeniyor ve kendisinin tarafına gelmesi için başkalarına çalışma yapıyorlar. Teşkilatlar kuruyorlar. Bu görevliler görevlendiriyorlar ki aman sen bizim reklamımızı yap tanıtmamızı yap. Bizi beğendirecek şekilde çalış çabala hediyeler ver. Efendim bedavadan Hastalara bak, ilaç dağıt, kitap dağıt, efendim, kitaplar renkli olsun, aman baskısı güzel olsun, yaldızlı olsun, herkes beğensin. Efendim, işte bu batıl yola girmek isteyenler olursa onlara biraz maddi menfaat sağla, para ver vesaire. Çalışıyorlar, yani e, insanları doğru yoldan çıkartmak için, kendi yollarına çekmek için, kendilerinin yoluna, efendim, kazanmak için çalışıyorlar. Bunun asırlar boyu yapıldığını çok iyi biliyoruz. Ülkemizde bunun kuvvetli çalışmaları var. Afrika'da efendim Eskimo'lar arasında efendim bozkırlarda, dağlarda, Amazon ormanlarında öncü olarak efendim oraları fetheden insanların hemen arkasından bir takım böyle insanlar gitmişler. Bizim yolumuz güzel, bizim dinimiz güzel. Efendim gelin siz bu putperestliği bırakın. Ağaçlara, totemlere, efendim, putlara tapmayı bırakın. Bizim yolumuza gelin diye kendi yollarını anlatmışlar. Bazı insanları kazanmışlar. Kendi dinlerine sokmuşlar. Ondan sonra oralara mesela Afrika ülkelerine, efendim Güneydoğu Asya ülkelerine, adalarına Müslümanlar gitmişler. Onlar kadar atik davranmamış Müslümanlar. Sakin sakin otururken, ticaret yaparken, çalışırken sonra İslam'ın güzelliğini o ahali görmüş, o girdikleri yolun yanlış olduğunu anlamışlar. Müslüman olmuşlar. Biliyorsunuz Afrika'nın güneyine kadar, içlerine kadar, Güneydoğu Asya'daki adalarda, Avustralya'ya kadar İslam'ın yayılmasında efendim Müslüman tüccarların, Hindistan'daki kardeşlerimizin, Pakistan'daki efendim Hindişlilerdeki efendim kardeşlerimizin, Müslümanların gayretlerinin büyük tesiri var. Sakin sakin gitmişler. Efendim boynu bükük, mazlum bir talazı, dürüst, sevimli Tatlı, fedakar, ikramlı efendim, namaz kılmışlar, dürüst çalışmışlar, sevdirmişler kendisini. İslam oralara yayılmış. Oralarda İslam yokken, İslam Mekke'de doğmuşken efendim, dünyaya böyle halka halka yayılmış. Elhamdülillah seviniyorum. Almanya'nın hangi kasabasına gittiysem orada birkaç tane cami var. Cuma namazı kılınan, beş vakit namaz kılınan camiler var. Kimisini efendim Diyanet Teşkilatı e, kurmuş. Kimisini Süleyman Efendi e, rahmetullahi aleyhim talebeleri kurmuş. Kimisini efendim daha başka cemaatler kurmuş. Ama namazsız, e, ezansız, efendim camisiz, cumasız kalmamışlar kardeşlerimiz. Efendim diğer gurbetlerde ibadetlerini yapmışlar. İslam yayılıyor. E, gazetelerde okuyoruz ben gitmedim ama. Belki diyeceksiniz, hocam siz çok dolaşıyorsunuz ama sizinle gitmediğiniz yerler var belki. Evet benim gitmediğim yerler var. Efendim benden önce gitmiş kardeşlerim var. Sibirya'da Müslümanlar var. Amerika'da, Kanada'da Müslümanlar var. Efendim e, hatta e, Hindistan'dan, Pakistan'dan cemaat-ı tebliğ denilen e, e, cemiyete mensup kardeşlerimizi ben hangi ülkeye gittiysem, hangi uzak ülkeye gittiysem bizden önce oralara gitmiş ve İslam'ı anlatan güzel çalışmalar yapar vaziyette görüyorum. Seviniyorum. Memnun oluyorum. Çünkü onların da hocalarının hocaları yani kökenleri bizim efendim büyüklerimiz bizim e, şeyhlerimizin e, efendim dervişi olan yakınımız manevi kardeşlerimiz onun için seviniyorum. Şimdi e, kafirler küfrü yaymaya çalışıyorlar. imanı alt etmeye çalışıyorlar. Müminler de İslam'ı ...kalkındırmağa, yayma, anlatmaya çalışıyorlar. Bu yayma ve çalışma, öğretme, tebliğ ve irşat işlerini... ...Peygamber Efendimiz ömrü boyunca en güzel şekilde yapmış. Bizim numuneyi, imtisalimiz, Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz... ...en güzel, üsremiz, üsreyi hasenemiz, Peygamber Efendimiz... ...İslam'ı yaymak konusunda çalışmış. Efendim panayırlara gelen, hacca gelen e, kabilelere, Arap kabilelerine İslamı anlatmış, Medine'ye minareye hicret etmiş, anlatmış. Bizans imparatoruna elçi göndermiş, mektup yazmış, anlatmış. Habeş İmparatoru Müslüman olmuş. Efendim Mısır hükümdarına elçi göndermiş. Efendim Sasani İmparatoruna elçi göndermiş. Yani Peygamber Efendimiz yaşadığı devredeki bütün efendim insanlara e, erişebildiği yerlere elçi göndererek İslam'ı Allah'ın bir olduğunu, Allah'tan gayri e, tapılacak mabut olmadığını, efendim tevhid inancını, insanların Allah'a güzel kuluk etmeleri gerektiğini, güzel ahlakı, efendim manevi gerçekleri, Allah'ın razı olduğu gerçekleri Efendim iman esaslarını anlatmış. Sahabe-i kiram bütün ömürlerini bu yolda geçirmişler. Efendim İslam'ı Orta Asya'ya yaymışlar, Anadolu'ya Anadolu yaymışlar, Balkanlara, Sicilya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya, Fransa'ya kadar genişlemişler kısa zamanda. Endülüs'te 7 asır İslam hakim olmuş. Fransa işlerine kadar girmiş. İngiltere krallarının bazıları Müslüman olmuş. Elimizde bastırdıkları altın paralar var. La ilaha illallah mandirü Resulullah yazılı, kendi isimleri yazılı, Sikkeleri, altın, gümüş paraları var ki Müslüman olmuşlar, öyle paralar basmışlar. E, onlar çok güzel çalışmalar yapmış, İslamı öğretmişler. Peygamber Efendimizin ashabına bu İslam deryaları geçecek. Efendim e, büyük ummanları geçecek. Efendim dünyanın her yerine ulaşacak. Onun yüzdediği gerçekler takip etmiş diye. Şimdi de hakikaten 20. yüzyılın ulaşım imkanlarıyla, iletişim imkanlarıyla İslam'ın efendim birçok yere gittiğini sevinçle görüyoruz, efendim İslam'ı yaymak için çalışan birçok kardeşin olduğunu görüyoruz, seviniyoruz. Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Güney Amerika'da. Ben Güney Amerika'ya oraya gitmedim, efendim. Avustralya'ya gittim biliyorum. Her yere İslamı yayma çalışmaları var. Buna mukabil. Bunun karşılığında da Türkiye'de İslam'ı yok etme çalışmaları var. Yani dışarıdan, aman şu Türkleri, bu Türkler de çok oluyorlar diye reklamda duyduğunuz gibi, aman bu Türkleri İslam'dan ayıralım, efendim bize benzetelim veya kökenlerinden kopartalım, sarartalım, solduralım, efendim kurutalım, buruşturalım, kenara atalım veya yakalım, efendim ateşe atıp yakalım gibi düşüncelerle. Anadolu'da dedelerimizin Allah Allah diyerek fethettiği diyarlarda İslam'ı söndürmek isteyen, yok etmek isteyenler var. Tabii niye Allah bunlarla müsaade ediyor da Allah bunları kahretmiyor? Niye bunların başlarına yıldırımlar yağdırmıyor? Niye bunların arabaları kaza yapıp efendim bir yere çarpıp da bunlar bu mendeburlar efendim yok olup gitmiyorlar? İmtihan olduğu için. İmtihan Allah müsaade ettiği için. Biz de imtihan oluyoruz. İslam düşmanları da imtihan içindeler. Onlar kafirliğini yapıyor. Cehennemi hak ediyorlar. Biz de Müslümanlığımızı yapacağız. İslam'ı anlatmaya çalışacağız. Kur'an'ı öğreneceğiz. Resulullah Efendimiz'in sünnetini öğreneceğiz. İslam'ı anlatacağız. Bakın bu diğer gurbette Almanya'da kaldığım müddetçe kardeşimin evinde misafir kaldım. evde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatına dair güzel kitapları okudum. E, ağladım, gözlerim yaşardı. Size de hararetle tavsiye ediyorum. Çok kıymetli ana kaynaklar var. Onlardan Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyun. Peygamber Efendimiz'in efendim çektiği mihnetleri, meşakkatleri, İslam'ı öğretmek ve yaymak için ne kadar e, sıkıntılar çektiğini görün. E, Asım Köksal hocamızın İslam Tarihi kitabı, yeni yeni baskıları yapıldı. Çok geniş bir araştırma merhum ziya Hak tarafından kendisine büyük madalyalar verildi, anından öpüldü, tebrik edildi, kucaklanıldı. Çok sevdiğimiz mübarek bir alim. Oradan İslam tarihini okuyun. Müslümanların ilk devirde İslam'ı yaymak için ne kadar zor bir e, e, ülkede, ne kadar zor şartlar altında, ne kadar sıkıntılar içinde yılmadıklarını İslam'ı anlattıklarını oradan görün. E, şimdi bizim ülkemiz %99'u Müslüman olan bir ülke. Biz efendim İslam'ı ebediyen e, Türkiye'de yaşatacağız. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inmemeli e, dediği gibi Mehmet Akif merhumun bu ezanları susturmayacağız. Bu e, Allah'ın la ilahe illallah e, kelimesi devit bayrağını e, surdan aşağı indirmeyeceğiz. Daha bu bayrağı kafir ülkelere de götüreceğiz. Oralara da İslam'ı anlatacağız, o insanların da mümin olmasını sağlayacağız. Peygamber Efendimiz'in zamanında da kafirler, müşrikler vardı, efendim, puta tapanlar vardı, Müslümler vardı, inançsızlar vardı. Ama onların bir kısmı daveti anladılar, İslam'ın e, Efendim kavradılar ve Müslüman oldular. Bu zamanda da bazıları Müslüman oluyor. Hatta Amerika'daki senatörlerden duydum bazı kimseler Müslüman oluyor. Seviniyorum. Avrupa'dan bazı alimler Müslüman oluyor. Seviniyorum. Efendim dünyanın her yerinde Müslüman olan da var, kafir olan da var. Şimdi Almanya'da e, efendim İngiliz Müslümanı, Alman Müslümanı yani kökeni İngiliz olan, Alman olan bazı kardeşlerimizle tanıştık, telefonlaştık, beni davet ettiler. Efendim güzel çalışmalar yapıyorlar, enstitüler, müesseseler kurmuşlar. Efendim e, İslam için çalışıyorlar, ciddi ciddi, güzel güzel. Efendim ben de memnun oluyorum şuurlu dikkatli Avrupa'yı bilen insanlar oldukları için kendi kavimlerini birlikte için güzel güzel çalışıyorlar ve hayret ediyorum Efendim ivrettle seyrediyorum olayları Müslümanların çocukları İslam'dan uzaklaşıyor da Efendim İslam'a yardım etmiyor kendisi Müslüman yaşamıyor kafirleri taklit ediyor dininin emirlerini bırakıyor kafirlerin günahlı işlerini taklit ediyor da Kafirlerin çocuklarından bazıları Müslüman oluyor, efendim İslamca yaşıyor, Müslümanca örtünüyor, günahları bırakıyor, İslam için çalışıyor, sevap kazanıyor. Sübhanallah. Yani Allah'ın işi ve hikmeti hayretler içinde insan hayranlıkla hayretle seyrediyor. Kafir küffar içinde enbiya ve evliya peydah ediyor, müminler hasıl oluyor. Müminlerin arasından da müşrikler, münafıklar, kafirler, zalimler çıkıyor. İmtihan çünkü. Allah bizi imtihanı kazananlardan eylesin. Yüreğim yanıyor. Efendim size derdimi böylece açıklamış oluyorum. E, birinci hadis-i şerif bu. Yani insan diyen yani nite girdi mi ebediyen cennette kalacak. Onu kazanmaya çalışmalıyız. Dünyadaki çakıl taşları, kumlar efendim adedince efendim e, cehennemde kalacaksın sonra çıkacaksın deseler bile cehenneme de fakat öyle olmayacak onlar da cehennemde ebediyen kalacaklar o halde cehenneme düşmemeye dikkat etmeliyiz imtihanı kaybetmemeliyiz imanın hakikatini anlamak için Kur'an'ı okumalıyız peygamber efendimizin hayatını okumalıyız sahabe-i kiramın efendim, peygamber efendimizin mübarek e, asır saadetinde yaşayan o kuvvetli müminlerin iman timsali o büyüklerimizin Davranışlarını örnek almalıyız. Hayatlarını örnek almalıyız. Öyle çalışmalıyız. Öyle çalışmazsak, efendim, zamani Müslümanlığı biraz sapık ve bozuk olabiliyor. Ben Müslümanlığı ikiye ayırıyorum. Biraz böyle secilik, kafiyeli oluyor. Zamane Müslümanlığı, sahabe Müslümanlığı diye. Asıl Müslümanlık hangisi? Sahabe Müslümanlığı. Çünkü sahabe, Rebunullah Aleyhi Mecmai'nin, Peygamber Efendimiz'in, medrese mübarekesinden rahli tedrisinden yetiştiler İslam'ı iyi anladılar onlar iyi Müslüman onların Müslümanlığı kuvvetli onların davranışları efendim fedakarlıkları çalışmaları çok güzel onun için biz sahabe Müslümanlığını hedef almalıyız gaye edinmeliyiz onu öğrenmeye çalışmalıyız bunun karşılığında bir de zamane Müslümanlığı var e, zamane Müslümanlığı ne? yani adam zamaniye göre yaşıyor bozuk düzen gidiyor Ondan sonra da ben Müslümanım diyor. La ilahe illallah diyen Müslümandır diyerek ben Müslümanım diyor. Elhamdülillah diyor ama İslam'ı da bozmaktan, değiştirmekten çekinmiyor. Kendisi İslam'a girmeye çalışmıyor. Kendi hayat tarzına İslam'ı çekmeye çalışıyor. Benim hayat tarzımı İslam kabul eder demek istiyor. İşte koca bir yaz geçti. Bana bu yazda efendim böyle biraz böyle yağışlı, serin yerlerde yaşamak nasip oldu. Görmedim ama e oralarda sıcaklar oldu, nasıl açıldılar, saçıldılar, bikinilerle, yokinilerle nasıl denizlere girdiler, Efendim nasıl günahlar işlediler o yazıklarda, nasıl işçiler içildi, nasıl kumarlar oynandı, nasıl açıldı, saçıldı insanlar, Allah'ın yasak dediği işleri nasıl yaptılar, yapın dediği işlerden nasıl uzak kaldılar, görülmüştür, biliyorsunuzdur, gazetelerden okuyorsunuzdur, bazı gazeteleri Evine bile insan sokmak istemiyor müştehçenliğinden dolayı. Efendim ne yapalım Allah işler etsin diyelim, Allah uyandırsın, Allah gerçekleri göstersin diyelim. Allah gerçekleri gösterince insan doğru yola girer ama gerçekleri göstermeyince de nasip etmeyince de Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşasa bile Efendim imanı kabul etmemiş nasipsizler. Manevi bakımda manevi gözleri kör olan insanlar gibi oluyor. Efendim inatla yaşayıp inatla ölüp cehennemin dibini boyluyorlar. Hatta biliyorsunuz Peygamber Efendimizin en azılı hasımları, Peygamber Efendimize en çok ezel cefa eden insanların arasında yakın akrabaları vardı. Efendim amcası Ebu Lehet Allah Allah, insan hayretler içinde kalıyor. Efendim sonra damatları, Efendim damatlarından bazıları sonra boşandı. Peygamber Efendimizin kızları onlardan. Efendim kafir olabiliyor yani ama bazı amcaları da desteklemiş bazı akrabaları desteklemiş Efendim, azılı bir kafirin hanımı Müslüman, kızı Müslüman iyi bir Müslümanın da aksi durumda şeyleri olabiliyor efendim ibretli e, işler yani anlaşılıyor ki iman kişisel bir sorumluluktur şahsi bir efendim, görevdir herkes kendisini kurtarmak zorunda babasının iyiliği fayda etmiyor efendim mübarekli evliyalığı ona geçmiyor. Kendisinin iyi insan olması, çalışması lazım. Tabii bu arada bizim halkımız da gazetelerdeki yoğun efendim yalan yanlış yazılardan, vaazlardaki konuşmalardan, yüksek yüksek unvanlı yabancıların yalan beyanlarından İslam'ı yanlış tanıyorlar. Haramları helal sayıyorlar. Halbuki haram helalleri de önemsemiyorlar. Onu gericilik, kökten dincilik diye reddetmeye kalkıyorlar. Halbuki imanın esaslarından ve İslam'ın ana e, efendim, özelliklerinden birisi olabiliyor. İslam'ı yanlış tanıdığı için bir de şeyi beğenmiyor. Kendisini doğru yolda sanıyor. Aydın sanıyor. ilerici sanıyor. Karşısındakini de gerici bir şey bilmez sanıyor. Halbuki o gerici dedikleri iç, insanların içinde nice aydın, arif, sanatkar, efendim, ilim adamı, profesör, Efendim Yüksek kimseler var, onları gözü görmüyor, yanan yanlış bir e, yolda gidiyor, bir culcuna, bir şaşırtmaca gidiyor. İşte bu şaşırtmada, şaşırtmalara uymamak, doğruyu görmek, doğrudan ayrılmamak gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, cehenneme düşmemek gerekiyor, cehenneme düşmemeye çok dikkat etmek gerekiyor, cenneti kazanmaya çok gayret etmek gerekiyor. Evet, birinci hadisi şerifimiz bu. Çok önemli hayatın bütün faaliyetlerini yeniden düzenlememize sebep olacak bir hadis-i şerif. Bunu efendim e, okumuş oldum. ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Efendimiz e, Abdullah i̇bn Haris'ten e, İmam Bey Hakkı'nın rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Musa, ve مُوسَا ve وَتَرَكْتُمُونِ وَدَلَلْتُمْ Ene hazbıkum min en entum hazbı min al-bimem. Resulullah Biz Allah'ın peygamber efendimizden önce devir devir, bölge bölge başka başka salih insanlar, Peygamberler'de gönderdiğini biliyoruz, inanıyoruz ve o gönderdiği mübarek insanları seviyoruz. Bu mübarek insanların başı Hz. Adem Aleyhisselam'dır. Atınlar da Hazreti Adem Aleyhisselam'ı tanırlar. Ve onun ismini kendi çocuklarına koyarlar. İdm diye telaffuz ederler. Efendim Havva Aleyhisselam'ı da bilirler Havva anamızı. Ona da İv derler, Eva derler. Efendim demek ki müşterek Adem Atamızı tanıyorlar çoğu. Sonra ondan bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş peygamberleri biz tanıyoruz, seviyoruz. İbrahim Aleyhisselam diyoruz. Yahudiler Abraham diyorlar. Yakup aleyhisselam diyoruz. Yahudiler Yakov diyorlar. Yusuf aleyhisselam diyoruz. Yahudiler Yasef diyorlar. Efendim, e, e, Zekeriya aleyhisselam diyoruz. Onlar Zaharya diyorlar. Efendim, e, biz Yahya aleyhisselam diyoruz. Onlar Yohanna diyorlar. Efendim, biz İsa aleyhisselam diyoruz. Onlar, efendim, Yesus diyorlar. E, ama, e, yani elhamdülürüz biz, Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bütün peygamberlere inandık. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam, ahiri peygamberimiz, serverimiz, rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Bunların arasında da hangi bölgelere, hangi asırlarda ne kadar peygamber göndermişse hepsine iman ettik diyoruz, seviyoruz. Çocuklarımıza bunların isimlerini koyabiliyoruz. Musa diyoruz, İsa diyoruz, İbrahim diyoruz, Adem diyoruz, Yakup diyoruz, Yusuf diyoruz. Seve seve koyuyoruz. Onları tanıyoruz, seviyoruz. Ama onlara tabi olan, Musa Aleyhisselam'a tabi olan Musevi yani Yahudiler, İsa selamı tabi olan İsevi yani Hristiyanlar. Onlar Efendim kendi kitaplarından kendi peygamberlerinin talimatından uzaklaştıkları için Kur'an-ı Kerim onların yanlış oldukları noktaları beyan ediyor. İsa aleyhisselam haç'a tapın demedi. Beni ve anamı babamı anamı efendim put edinin demedi. Bana tapının demedi. Ben kulum dedi. Benden sonra bir e, peygamber gelecek ona tabi olun diye de işaret buyurdu. İncil müjde demek Kendisinden sonra gelecek peygamberin müjdelediği efendim bunların hepsi gerçek onların kitaplarında da bu konularda bilgiler var peygamber efendimiz gelmeden önce yahudiler bir bir son peygamber ahir zaman peygamberi gelecek diye bekliyorlardı. hahamlar yahudilere söylüyorlardı efendim geldi geldiği zamanda işte çeşitli tarihi olaylarla çeşitli ictimai nefsani maddi efendim inadi sebeplerle kabul etmediler Onların bileceği bir şey. Yani yarın rûz Mahşer'de, Mahkeme-i Kübra'da işler iyice anlaşılacak. Herkes cezasını çekecek. Efendimiz buyuruyor ki, Eğer Musa Aleyhisselam ineydi, vefat edeli çok oldu ama ineydi, geriye gelseydi, dünyaya gelseydi, siz de o da bir peygamber diye, Allah onu eskiden peygamber diye vazifelendirmişti diye ona tabi olsaydınız ne olurdu? ...ve terebtümuni... ...bana tabi olmayı bıraksaydınız... ...le dalaltüm... ...dalalete düşmüş olurdunuz... ...neden? E artık devir... ...deviri Muhammedi olduğu için... ...Allah en son peygamber olarak... ...onu gönderdiği için... ...ona tabi olmak gerekiyor... ...yani şöyle anlatalım... ...bir şehre bir vali gelmiş... ...ondan sonra... ...o başka yere tayin olmuş veya... ...emekliye ayrılmış... ...ondan sonra bir başka vali gelmiş... E şimdi eski valinin valiliği kalmaz. Ne olur? Yeni vali vazifeyi devralmıştır. Onun hükmü geçerli olur. Her şey de böyledir. Ordu da böyledir. Yeni komutan geldi mi bir zamanlar bu orduya falanca komutan komutanlık etmişti diye o gelip işleri karıştırmaz. Asker ona tabi olsa olmaz. Yeniye tabi olması lazım. Peygamber Efendimizin de devri Muhammedisi kendisinden sonra başladığı için insanlar kalkıp da başka bir yere tabi olurlarsa ne yapmış olurlar? Yanlış iş yapmış olurlar. Le daleltüm. Dalalete düşmüş olurdunuz diyor Peygamber Efendimiz. Yani bu da önemli bir husus. Çünkü bazıları diyorlar ki efendim işte biz de Allah'a inanıyoruz. Biz de Allah'ın Efendim indirdiği bir kitaba tabiiz İyi ama o kitap Allah'ın o Peygamber'e indirdiği kitabın kendisi değil. O çok önemli. Asıl kitap ortada yok. Sonradan değişmiş kendileri de ilim adamları da bu gerçekleri biliyorlar efendim. Gerçekler değiştirilmiş, saptırılmış, tayir edilmiş, teddil edilmiş, tahrif edilmiş. Efendim bunlar Kur'an-ı Kerim'de gayet güzel açıklanıyor. Kendi alimleri tarafından da bilimsel araştırmalarda beyan ediliyor. Mesela Gölü'nün kenarında bir mağara bulmuşlar 1940'lı yıllarda sanıyorum. Efendim bu mağara çok eski bir mağara bilinmiyormuş, bulunmuş sonradan. Bu mağaraya çok eski devirde yaşamış efendim insanlar kitaplarını saklamışlar. Tahkibada uğradıkları zaman ellerindeki mübarek kitaplar zarar görmesin diye kitapları saklamışlar. O kitaplar bulunuyor orada. O tomarlar böyle dürülmüş şeyler bulunuyor. Bunlar İncil'in eski nüshaları. Yani eski yazmaları oluyor. Peygamber Efendimiz'den asırlarca önce ama Hazreti İsa'dan sonra. Oralarda Efendim, bulunmuş olan e, mukaddes kitap yazmaları oluyor. E bunların incelenmesinden anlaşılıyor ki, Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri doğru. E, şimdi onların ellerindeki İncil'ler, sonradan bazı şahıslar tarafından yazılmış, İncil'in kendisi değil. İncil'den bazı gerçekleri itibadan başka şeyler. Tevrat da öyle. Tevrat'ın kendisi değil, bazı yerleri değiştirilmiş. Onun için bu yeni buluntular, yeni bulunan eserler Kur'an-ı Kerim'in söylediklerinin doğru olduğunu gösteriyor. Onların sonradan değiştirilmiş olduğunu gösteriyor. Binaenaleyh eskimiş olan, değiştirilmiş olan e, ahkam e, yenilenmiş olduğu için Kur'an-ı Kerim'e uyması lazım. Hristiyanların da Müslüman olması lazım. Yahudilerin, Musevilerin de Müslüman olması lazım. Neden? Musa Aleyhisselam'ı peygamber gönderen Rabbül Alemin Ondan sonra Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı peygamber göndermiş. Bakın biz ne kadar sağlam yoldayız. Musa Aleyhisselam'ı da seviyoruz. Ona da bağlıyız. Ama onlar bizim peygamberimizi kabul etmediği için tehlikedeler. Allah'ın sevdiği, Allah'ın gönderdiği bir peygamberi reddettikleri için tehlikede oluyorlar. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için Peygamber Efendimiz bunu ifade buyuruyor. Yani bu devir artık benim devrim olduğundan, Beni bırakıp da Musa Aleyhisselam'a uysanız olmaz. E herhangi bir kişi Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğu halde Musa Aleyhisselam'a uysa şaşırmış, sapıtmış ve dalalete düşmüş olacaksa bu asırda İslam'ı bırakıp da küfre giren bir insanın hali ne olur? Batı medeniyeti diye gidip de onların hurafelerine, Yunan efsanelerine uyarsa ne olur? Filozofların efendim, ihtilaflı, ihtilaflı sözlerini gerçek kabul edip de Kur'an'ın asıl hakikatlerini efendim e, inkara cüret ederse ne olur? Şaşırır. Yani filozof dediğin adam işte senin gibi bir adam ne olacak yani bir şeyler düşünmüş yazmış. Ondan sonra gelen bir filozof da onun yanlışlıklarını göstermiş. Doğru şudur demiş. Ondan sonra gelen bir başka filozof onun eksikliğini söylemiş. E, felsefe tarihi büyük filozofların efendim, fikirlerinin daima değiştiğini gösteriyor. Her birinin bir fikir efendim nazariyesi ortaya attığını, bir görüş ortaya attığını, bunun da zamanla değiştiğini felsefe tarihinden görüyoruz. Yani onları esas alıp da inançsız, kendi kafasıyla hareket eden insanları esas alıp da Allah'ın dinini, kitabını bırakmak akılcı bir iş değil. Bugün Batı'yı biz biliyoruz. Bizim ülkemizde İslam'a karşı çıkan yayınlar yapan gazeteler, efendim mecralar neşir eden İnsanlar kadar batıyı biliyoruz. Onlardan daha iyi batıyı biliyoruz. Onların kolejlerinde okumuş kardeşlerimiz var. Onların okullarında yüksek tahsil yapmış kardeşlerimiz var. Bunların iddiaları yanlış. Bunların yolları yanlış. Bizimki doğru. Bunu çok iyi biliyoruz. Onun için e, elhamdülillah, Allah'ın senalar olsun, Allah'ın razı olduğu din üzereyiz. Eğer bu dine değil de Türkiye'de şu veya bu sebeple başka bir yola bir başka yola sadi ise birsem çok yanlış bir iş yapmış olur. Bunu da bir üniversite profesörü olarak, bir ilahiyat profesörü olarak e, hatırlatmış olmaktan vazife yapmanın sevincini duyuyorum. Bakın yanılıyorsunuz demiş oluyorum. Yarın mahkeme kübrada efendim e, böyle bir savunacağım kendimi. Onlar bakalım efendim, ne diyecekler? Bir şey diyemeyecekler tabii. Başılar, başlarını önlerine eğecekler. Onun için Kur'anı öğrensinler, Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif efendimizin hadislerine tabi olsunlar, sünnetine tabi olsunlar, iki cihan saadetine ersinler. İki hadis-i şerif oldu, sohbetimizde okuduğumuz. Bir hadis-i şerif daha okuyalım, efendim böylece efendim e, hadis-i şerifimizi, e, hadis-i şerif sohbetimizi e, tamamlamış olalım. Seyyidü'l-Mürselallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, bir hadisi şerifinde buyuruyor ki "Lö reyte'l icle maṣīruhū abqat'l emele emele ve gururuhū." E, böyle buyurmuş kısaca iki cümle efendim ifade etmiş. Ben kelimelerini açıklayarak anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olmak istiyorum efendimiz muhatabı olan kendisini dinleyen kişiye hitaben buyurmuş ki Leyle ecele eğer eceli görseydin efendim ve masirehu ecelin efendim ecele doğru gidişi görseydin insanın ecele doğru nasıl böyle bir sel üzerinde yaprak misali sürüklenip gittiğini görseydin ey muhatabım ebgat emele ve gururahu tul emele kızardın ve onun aldatmasına efendim e, buza ederdin, e, Onun aldatmasına kapılmarsın. Şimdi buradaki kavramları açıklayayım. Ecel. Ecel bir ölüm manasında kullanırız Türkçede. Eceli geldi deriz. Yani ölümü geldi manasında kullanırız. Ecel nedir diye sorsalar efendim herkes ölüm filan sanır. Böyle cevap verir. Aslında ecel müddet demek. Yani İki zaman arasındaki zaman uzunluğu demek. Tabi insanın eceli geldi. Ne demek? Yani hayatının başlangıcından sonuna kadar olan zaman sona erdi, en son noktası geldi demek oluyor. Onun için ölümle karıştırıyorlar şeyler. Ecel kelimesi ölüm demek sanıyorlar. Aslında müddet demek. Müddeti geciktirmeye de tecil deniliyor. Yani bir ecel daha vermek. Yani bir müddet daha uzatmak Az Askerlik askerliğimi iki sene daha tecil ettirdim. Yani eceli gelmişti askerliğimin yani vakti gelmişti asker olacaktım. Tecil ettirdim. Yani bir ecel daha verdim. Yani bir müddet daha uzattım demek oluyor. Şimdi insanların bir eceli var. Yani hayat müddetleri var. Bu 50 yıldır 80 yıldır Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşamış Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kimisi daha fazla, kimisi daha az yaşıyor ama kıvrılır, uzar fakat daire olmaz. Bu hat diyor şair. Yani kıvrılsa uzasa da ömür daire olmuyor. Sonsuz bir dönüş devre daimi olmuyor. Ölüyor insan. Sonu sonu ölüm. Yani sonunda müddet bitti mi insan bu dünyadan ayrılıyor. Ve insanoğlu bu son müddete doğru gidiyor. Yani yaşadığı müddetçe e, en son çizgiye doğru gidiyor. Yarışın veya efendim, yolun sonuna doğru gidiyor. Oraya doğru sürükleniyor. Şimdi insan ecelinin yavaş yavaş azaldığını yani müddetinin vaktinin gittikçe döküldüğünü, bittiğini görse, kendisinin sona doğru sürüklendiğini görse efendim ne yapar o zaman? Ebqatel emele ve gururahı tu ve gururu tul emele kızar ve tule emele aldanmaz, sule emelden sakınır. Şimdi tule emel ne demek? Bu çok önemli bir kavram. Bunu pek çok kimse bilmez. Emel, insanın ümidi, arzuları, istekleri demek oluyor. Türe emel arzularının, emellerinin uzun olması. Misalle açıklayalım. Mesela bir arkadaşınıza soruyorsunuz ne yapmak istiyorsun diye. O da diyor ki inşallah işte 25 yıl bu meslekte çalışacağım, para biriktireceğim. Emekli olunca efendim falancı yerden bir bahçeli ev alacağım işte bahçede çiçeklerle uğraşarak vaktimi değerlendireceğim yani 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl 20 yıl sonrasını böyle düşünerek efendim kendi kendine kararlar veriyor, şöyle olacak böyle olacak diyor, işte bu nedir? emel, yani emelleri emelleri uzun, ne kadar uzun? düşündüğü zaman ne kadar uzaktaysa o kadar uzun, ne kadarsa o kadar, e, etki yıla kadarsa o kadar yıllar sonraya uzanıyorsa o kadar efendim herkesin ileriye dönük istekleri var. Bütün bu isteklerin temelinde ne hangi düşünce yatıyor? Yani ben yaşayacağım. O noktaya ulaşacağım diye farz ediyor. Efendim ondan ön düşünüyor. 10 yıl sonra şöyle yapacağım. 10 yıl sonra şunu yapacağım. 3 yıl sonra mezun olacağım falan diyor. Ne malum 3 yıl yaşayacağım. Ayakkabımı sağlam yap, 3 yıl kullanıyorsun. Ne malum bu ayakkabıyı 2 gün kullandıktan sonra efendim, e, insanın e, ecelinin bitip ölümünün gelmeyeceğine malum. Ama insanoğlu ölümü sevmediğinden e, düşünmek istemiyor ve uzakta olduğunu düşünmek istiyor. Yarın ölürüm diye düşünmek korkuttuğu için kendisini herhalde 60 yıl yaşarım da ileride ölürüm diye ileriye doğru gittiği zaman rahatladığından hep ileriye doğru gidiyor şeyi düşünceleri yaşayacağım farzîyesine, ...nazariyesine dönük oluyor. O kadar yaşarım diye şey yapmış oluyor. Halbuki böyle değil. Yani yarına çıkacağımız bile belli değil. Bir dakika daha yaşayacağımız bile belli değil. Belki biraz sonra vademiz yetmiş, ecelimiz bitmiş, ölümümüz gelmişse inna lillah ve inna ileyhi imanı kamil ile belki eşerü en la ilahe illallah diyerek ölecek bir insan yani burada seninle oturacak da arabasına binince ileri giderken şöyle olacak olabilir yani olmasın Allah hayırlı uzun ömür versin de işte insanın işi uzakta sanması e, ölüm uzakta olacak diye düşünmesi ölüm için hazırlanmasını engelliyor Allah'ın rızasına uygun işler yapmasını geciktiriyor işte tole emelin kötü tarafı bu. Tule emel böylece insanı aldatıyor. 10 yıl yaşayacağım, şunları şunları yaparım, tevbe ederim, günahlarımı affettiririm, sevaplı işler yaparım diye aldanıyor. Gurur da aldatmak demek yani kibirlenmek manasında değil. Tule Emel çok yaşayacağım diye düşünmek, emellerinin uzaması insanı aldatıyor sevgili kardeşim. Bu tasavvuf kitaplarında çok üzerinde durulmuş bir konudur. Tuğle-i Emel konusu. Tuğle-i Emel'e düşmeyin diye ihtar etmişlerdir ama bu ihtarı anlayan derviş de yok gibi yani. Hiç kimse bu ihtara uygun hareket etmiyor. Herkese sorsan Allah'ın izniyle, lütfuyla Allah ekrem ekremindir. Herhalde 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl yaşarım diye temenni ediyor. En uzun yaşamayı istiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de kafirler için bildiriliyor ki revyu ammeru El sene bin yıl yaşamayı temenni eder ölmek istemez. Ölmemeye çalışır, ölmemeyi temenni eder. Halbuki Sahabe-i öyle yapmamış. Peygamber Efendimiz öyle yapmamış. Peygamber Efendimiz iki parmağını göstermiş. Benimle e, efendim kıyametin arası bu iki parmak kadar yakındır buyurmuş. Hemen ölecekmiş gibi ahirete hazırlanmayı tavsiye buyurmuş. Efendim ölümün yakın olduğunu beyan etmiş. Tüleymede düşmemek gerektiği bildirilmiş, tavsiye edilmiş. Efendim ölüme hazırlanmak tavsiye edilmiş acilu bitte elbete ölüm gelirir ansızın tevbenizi yapın doğru yola girin doğru insan olarak yaşayın diye tavsiye yapılmış vasiyet namesi insanın yastığının altında olmalı hazır olmalı vasiyet namesiz ölenin durumu fena olur borçları kim ise onları yazsın vasiyetlerini yapsın diye tavsiye yapılmış bunların hepsi nedir? Müslümana biraz tavsiye ederim. Müslüman nasıl olmak, e, yoluna itilmek isteniyor? Ölümü düşünen, ölümün hemen geri düşünen, ona göre hazırlık yapan. Tamam sen bu hazırlığı böyle yap ama Allah sana çok uzun ömür versin. 50 yıl, 100 yıl ömür versin. E, eski motosavvuk büyüklerimiz ne yapmışlar? Sabaha çıktı mı akşamı gözlememişler. Bak bugün öleceksin, onun için bugün Allah'a öyle kulluk et demişler. Akşama çıkmışlarsa sabaha çıkmayı ümit etmemişler, e, tuğli emele düşmemişler. Bak bugün e, bu gece ölebilirsin, geceni hayırlı geçir demişler. Sabaha kadar ibadet etmişler ama Allah uzun ömür verdiğini vermiş. Onun için tuğli emele düşmemek lazım. Tuğli emelin, emelin insanları aldatması çok olur. O aldanmaya siz düşmeyin, yani çok yaşarım diyerek hayırları geciktirmeyin tevbeyi geciktirmeyin. Geriye bırakmayın hac etmeyi, borç ödemeyi, hayırlı işler yapmayı, ibadet yapmayı geriye bırakmayın. Günahlardan hemen vazgeçin. Çünkü ansızın ölüm geliverir. Hazırlıksız olursunuz. efendim e, Sonra ahirette sorumlu olursunuz. İşte bu açıklamalardan sonra hadis-i şerif bir daha tekrarlayalım. Ecelin efendim birden geliverdiğini, hemen bitireceğini ve sizin ona doğru hızla gittiğinizi Bilirseniz, görürseniz, manuviyat gözünüzle, basiretinizle, o zaman Tule Emel'e kızarsınız ve Tule Emel'in insanları aldatmasına düşmezsiniz. Ona karşı müteakkız olursunuz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Böyle olmayı istiyor yani. Ölümü düşünün, ecelin geri vereceğini, vadenin yeti vereceğini, vaktin biti vereceğini, insanın sona doğru hızla gittiğini düşünmesi lazım. Biz de düşünelim, ben de düşüneyim, siz de düşünün. Tülay emele düşmeyelim, TV'yi hemen yapalım, hayırlı işlere hemen girişelim. Cami yaptırsak parayı hemen ayıralım, kazmayı hemen vurduralım, temeli hemen atalım. Efendim, hayırlı bir işe girişeceksek, onu tehir etmeyelim, hemen yapalım. Çünkü aldatıcıdır Tülay emel. Allah Teala Hicveti bizi aldanmayan, manevi gerçekleri gören, şeytana kanmayan, hak yoldan ayrılmayan ibadetlerini anında zamanında değerli vaktinde yapan günahlardan hemen tevbe edip dönen hak yola giren uyanık basiretli Allah'ın sevdiği kullarından eylesin. Allah günahkar kulun tevbe etmesini çok sever. Allah tevabu rahimdir, erhanu rahimindir. Günahkar da olsak, günahkar da olsanız korkmayın, ümitsizliğe düşmeyin. Ya taknatu mürrahmetillah. Allah'ın rahmeti çoktur, Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşmek haramdır, yasaktır, Allah tarafından yasaklanmıştır. Allah günahları innallaha yavukeriz zülüm ve cemi'a toptan affedebilir. Onun için bu konuşmamı dinledikten sonra aşk ile sudk ile, efendim, ihlas ile tevbe edin, hak yola girin, bundan sonra iyi Müslüman olun, cenneti kazanmaya çalışın, cehenneme düşmemekten, efendim, son derece e, kaçının, Düşmekten kaçının, düşmemeye dikkat edin. Efendim bilin ki devir, devri Muhammedidir. Peygamber Efendimizin yoluna girin, sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılın. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesi bir büyük cadde kübradır. Yani geniş bir yoldur, cennete doğru getiren dümdüz bir surat-ı müstakindir. O yolda yürüyün, allah Teala Hazretleri sizi şaşırtmasın, saptırmasın nefse uyanlardan, nefsine mağlup olanlardan, şeytana aldananlardan etmesin. Tuğdemel'e düşüp dünyaya kananlardan eylemesin. vazife şinas görevlerini çok güzel yapan kullardan eylesin. Sevdiği kul olarak yaşasın. Sevdiği işleri yaptırsın. Hayırlar, hasenat yaptırsın. Efendim, arkasında Eserler bırakmak, sadaka-i cariyeler bırakmak nasip etsin. Hayırlı evlatlar yetiştirmek nasip etsin. huzuruna yüzeyek, anla açık, sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hepinizin cuması mübarek olsun. Müzce cumalara, mübarek günlere, devletlere, nimetlere, saadetlere, Allah cümlenizi, sevdiklerinizde eldirsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Öler.